Evet açık radyodasınız. Açık dergi programına devam ediyoruz. Bir konuğumuz var. Stüdyo konuğumuz 20 küsür yıldır İzilenlerin Tiyatrosu ile deyim tiyatroyla tabii ki daha da geçmişi vardır. E, uğraşmakta olan 2008'de kurulan İzilenlerin Tiyatrosu Merkezi Türkiye'nin de kurucuları arasında olan ve de Konuyla ilgili araştırmalarına, çalışmalarına devam eden Jale Karabekir'le birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz diyeyim size. Hoş bulduk. Konular muhtemelen birbirini açacak ve çok da başka yerlere değiniyor. Ama biz sizi temelde geçtiğimiz ay Mayıs ayında yayınlanan Türkiye'de Kadınlarla Ezilenlerin Tiyatrosu kitabınız vesilesiyle ağırlama fırsatına eriştik. Yılların emeği ve gözlemi var kitabın içerisinde. Her elini alan muhtemelen aynı şeyi söyleyecektir. ...belki kitabın bir tık öncesinde ezilenlerin tiyatrosuyla nasıl ilgilenmeye başladınız diye sorarak e, girelim söyleşiye. Ee, aslında benim hikayem, yani kendi yaşam hikayemle birlikte gidiyor. <gülüyor> ezilenlerin tiyatrosu ilk olarak nedir diye ondan bahsedeyim. <gülüyor> Brezilyalı tiyatro insanı Augusto Boal'ın... E, ...Brezilya'da, Güney Amerika'da ve daha sonra da Avrupa'da geliştirdiği bir e, teori ve pratikler bütünü aslında... <gülüyor> Bu ee, Boğal'ın da hayatı, yaşam öyküsüyle birlikte gelişiyor aslında ezilenlerin tiyatrosu. O da kimya mühendisliği okuyor. Hı hı. Ben de inşaat mühendisliği okumuştum. Ama o bitiriyor, ben bitirmedim. Ee, ben tiyatroya direkt kaydım. Ee, daha sonra mühendislik... E Yapmak istemiyor, master yapmaya gidiyor. Tabii 1950'lerden bahsediyoruz, hı hı hı. New York'a gidiyor. Kolombiya Üniversitesi'nde kimya e, ve petrol üzerine e, özellikle e, yüksek e, ihtisasını yaparken tiyatroyla bütünleşiyor. Tabii orada Arthur Miller'lar, Richard Rehner'ler. Dönemin. Tabii hı hı. dönemin. A Actor Studio hı hı. E, çok e, revaştı. Ee, orada tiyatrola ilgilenmeye başlıyor ve daha sonra da Brezilya'ya döndükten sonra zaten bir daha hiç kimya mühendisliği üzerine dönmüyor ve tabii hareketli, politik olarak da hareketli bir dönem Hı -hı. Güney Amerika'da e, ve Brezilya'da ve halk için tiyatro yapmak, e, işçiler, köylüler için tiyatro yapmak üzerine yola çıkıyorlar. Hı -hı. Fakat onun da böyle hayatı farklı farklı gidiyor. Ne oluyor? Diyor ki biz bu işçileri Halkı işte sahnede e, sergiliyoruz, temsil ediyoruz ama orta sınıf seyrediyor. Hı hı. O yüzden gerçek halk, gerçek seyirciyi bir aramaya başlıyorlar. İşte kırsala gidiyorlar. E, köylülerle birlikte oyunlarını sahneliyorlar. Derken şeyi fark ediyor. Kim için tiyatro yapıyorum, hı hı. kim için oyun yönetiyorum demeye başlıyor Boğal. Ve derken seyircinin tiyatrosuna dönüyor. Yani e, bizim aslında artık e, birçok insanın da Türkiye'de... Az çok bildiği forum tiyatrosu yöntemine. Zaten adından da anlaşılacağı gibi forum tartışma <gülüyor> ortamı açan bir tiyatro biçimi. Burada en ilginç ve en belki de devrimci olan şey tiyatro babında e, seyirci kalkıp oyunu değiştiriyor. Sadece fikrini söylemiyor, kalkıp oradaki başı dertte olan, mücadele <gülüyor> e, etmek isteyen... Bizim tabirimizle ezilen karakterin yerine geçip var olan senaryoyu, var olan gerçekliği değiştirmeye çalışıyor. Ee, bu tür bir şeyi var. Ee, ben de aslında ilk önce çocuklarla çalışmaya başladım. Çok Hı -hı. hoşlanmadığım halde. Ee, okulda zorunlu Bilmiyorum. dersimiz vardı. Eğitimde tiyatro diye. Hangi ee, yaş grubu oluyor? İlkokul, 12, 13, 14 yaş. Tabii yani sonuçta bir alanda çalışma yapıyorsunuz. Hı -hı. Derken çok tesadüf eseri, bir kadın grubu tiyatro yapmak istediği e, bana e, haberi geldi Gazi Mahallesi'nden. Onlara da buradan sevgilerimi yolluyorum. Hı -hı. Ve ilk onlarla tiyatro çalışmaya başladım. E, bir yıl falan onlarla çalıştık, oyun yaptık. Küçük küçük skeçlerden oluşan, kadın e, sorununu ele alan. Daha sonra Ok Meydanı bölgesine geçtim. Orada toplum merkezi vardı artık yok. Hı -hı. Yeni regülasyonlar ve farklı bakanlığın falan değişmesiyle, sosyal hizmetlerin kapatılmasıyla değişen sistemlerden biri Türkiye'de. Ok Meydanı'nda 4 yıl, 4,5 yıl kadar kadınlarla tiyatro çalıştım. Bunun 1,5-2 yılı normal işte doğaçlamaları yönelik çalışmalardı. Sonra ben de aslında Boğal'ın o sorduğu soruları kendime sormaya başladım. Biz bu sorunları... Sahneliyoruz, kadın meselesiyle ilgili e, bu sorunları, dertleri, erkek egemen sistemi sergiliyoruz. Seyirci de alkışlıyor ama yani ne yapabiliriz? Hı hı. Bu sorunları nasıl başa çıkabiliriz? İşte o noktada Boğal'la ben de buluşmuş oldum. Çünkü onun sorduğu sorular aslında bizim de sorularımız oldu. Bütün ekiple, oradaki kadın katılımcılarla, arkadaşlarımızla. ...ne yapabiliriz dedik ve ondan sonra da... ...ezilenlerin tiyatrosu yöntemleriyle çalışmaya... Hı -hı. ...devam ettik Ok Meydanı'nda. Peki burada Ok Meydanı... ...özel bir yer aslında ve size gelen... ...bir talep var. O da sormak istediğim sorulardan... ...bir tanesiydi onlarla nasıl bir araya geldiniz diye... ...toplum merkezinde gerçekleşiyor... Belki toplum merkezinin yapısını da biraz konuşmak lazım. Toplum merkezi neden var? Burada süren faaliyetler var ama bir şey, bir istekleri var. Tiyatro yapmak istiyorlar ve size ulaşıyorlar ve siz de ezilenlerin tiyatrosunu orada kadınlarla özellikle uygulamaya başlıyorsunuz. Toplum merkezinin fonksiyonu nedir orada? Şimdi artık o da tarih oldu. Dediğimiz gibi sosyal hizmetler ve çocuk eski kurumu vardı eskiden Sıheçek. Ona bağlı toplum merkezleri 90'larda açılmaya başladı Türkiye'de. Birçok farklı ilde açıldı aslında 70'e yakın toplum merkezi vardı. Daha çok kendi literatüründe sosyal hizmet literatüründe şey diyorlar işte kente göçle gelen insanların bir tür entegrasyonu hı hı. ama da her toplum merkezi bölgesine göre kendine ait bir özelliği oluyor. Yani Sultanbeyli'deki daha farklıydı ok meydanındaki daha farklıydı daha sonra Gazze çalıştığım kadınların zorlamasıyla onlar da bir toplum merkezi sahip oldular. Yani farklı farklı şeyleri var. Orada çeşitli kurslar, seminerler, oranın ihtiyacına göre yani bölgenin Hı -hı. ihtiyacına göre belirlenen programlar hem devletin verdiği hem de çeşitli STK'ların, kurumların, belediyelerin. E, ...işbirliğinde, Halk Eğitim Merkezi'nin işbirliğinde bir buluşma yeriydi aslında. Şimdi bugünden bakınca, şimdi artık toplum merkezinin birçoğu kapatıldı. Hı hı. E, çünkü zaten sosyal hizmetler de kapatıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oldu. Eski Kadın Bakanlığımızı hı da kaybettik. Hı. Kadın kelimesi de çıkarıldı zaten bakanlık isminden. Hepsi bizim için negatif şeyler tabii. Feminist e, Evet kazanımlarımızı aslında... ...kaybetmiyoruz ama daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini artık görüyoruz. Bakalım yeni mecliste feministlerimiz de olacak <gülüyor> var daha doğrusu. <gülüyor> Belki şeyler olabilir. Umutluyuz evet. Evet çok umutluyuz. <gülüyor> Peki burada özellikle toplum merkezinde çalışırken değil de meselenin genelinde erkeklerin duruşu nasıl? Ya da sizin gözleminize sorayım erkeklerin durduğu yerde... Kadın tiyatrosu yapıyorsunuz ve biz bunun içinde bulunmak istemiyoruz gibi bir algı oluşuyor muydu acaba? E zaten sadece kadın ekipleriyle Hı -hı. çalışıyorduk. Zaten gündüz çalıştığınız zaman toplum merkezlerini de genellemem, genelleyebilirim. Mesai saatlerinde açılan devlet kurumları aslında. O yüzden... E, Teknik gerekler var. Diyorsun. Zaten Hı -hı. daha çok kadınların Hı -hı. ve çocukların geldiği, yani erkeklerin de geldiği, başvuran mür, müracaatçı oluyorlar tabii. Ama ben daha çok kadınlara yönelik atölyeler açtım. E, hep gündüz saatlerinde gösteriler yaptık. O, o dönem, öyle bakıldığında da çok eser sayıda erkek seyircimiz Hı -hı. vardı ama... Bir iki e, erkek seyircimiz kalkmak istedi mesela hani çok da onları e, şey yapmadık aslında çok e, yapılmayan bir şey ama e, onlar da hani fikirlerini söylediler ama tabii o kadar yoğun bir kadın kitlesinde Hı -hı. çok da kolay olmuyor bir erkeğin. Çünkü yine bize erkekler bir şeyler öğretmeye e, başlıyor Hı -hı. E, sahneden. O da hemen bir tepki oluşturuyor. E, ama benim kitabım tabii ki Kadınlarla Ezilenlerin Tiyatrosu. Hı hı. E, sizin de bahsettiğiniz gibi yani yaklaşık 20 yıllık bir e, deneyim aktarımı. Hı hı. Her şeyi de yazamadım. Yani kitap böyle bir şey. İlk olarak zaten bunu bir sosyoloji araştırması olarak, hı hı. test çalışması olarak yapmıştım. Boğaziçi Sosyoloji bölümünde tabii İngilizce yazmıştım onu. E, tez her zaman çok sıkıcı bir şey zaten. Okunması da çok... Hoş olmayan bir şey, kendine ait bir biçimi var. Bir ağırlık var belki okurken ama kitapta evet. öyle bir dil yok. Çok akıcı bir şekilde konular birbirine zaten bağlı ve okurken bir sonrakini merak edeceğiniz bir heyecanla en azından ben öyle karıştırdım biraz. Evet onu yapmaya çalıştım çünkü tezin o çok sıkıcılığı vardı ve <gülüyor> yıllar içinde çevirmeye çalıştım. Farklı farklı yerlerde kapandım, ettim zaman içinde. E, İngilizce fakat, olarak yazdım İngilizce zaten. olarak yazmıştım <gülüyor> Sonra e, biraz Türkçeleştirdim Sonra bazı kısımları attım Bazı Hı -hı. kısımları geliştirdim Zaten değişen bir e, sistemler içindeyiz Hı -hı. O zamandan beri benim de fikirlerim değişti Daha farklı çalışmalar da yaptım O deneyimleri de koymak istedim e, Evet bir, biraz e, çok şey var içinde ...birkaç okuyan, okuyucu çok fazla bilgi var içinde dedi. Ben de dedim ki evet... Aslında yeteri kadar yok. <gülüyor> yani bu evet yani hiç e, pek edebiyat yapmadım. Hı -hı. Ama e, farklı farklı bölümlerden oluşuyor. Onu da böyle okuma seçenekleri yaptım. Yani her şeyi okumak zorunda Hı -hı. değilsiniz. İstediğiniz sırayla okuyabilirsiniz. Yani bu öyle bir kitap değil. Hı -hı. E, tabii hani ilk bölüm Ezilenlerin Tiyatrosu'nu anlatıyor bu. Biraz önce size anlattığım gibi işte alın hayatı nasıl tekniklerini... Tarıkçası. ...teknikleri nasıl oluşturmuş vesaire... ...hani o bölüm ve kadınlarla çalışmalar... ...daha çok ezilenlerin tiyatrosunda... ...dünyada neler yapılmış... ...daha sonraki bölümler... E, ...farklı sıralarla okunabilir... E, ...daha... E, ...hoşuna gitmeyen ya da işte... ...çok ilgilenmeyen mesela... E, ...kadınlar için eğitim diskuruyla çok ilgilenmeyen biri... ...hani direkt forum tiyatrosunun gösterilerini atlayabilir. Yani öyle bir seçenekler yapmaya çalıştım. Biraz özgür bırakmaya çalıştım. Hı hı. Çünkü siz, ben de e, bir aktaranım tabii. E, burada yaşanmış olan orada bu kitabın içinde... ...bilmiyorum belki de yüze yakın kadının... E, ...deneyimi ve e, hayatı var. E, onu aktarmaya çalıştım. Ama tabii ki yapamıyorum. Yani mümkün değil o kadar... E, herkesi anlatabilmem, her şeyi anlatabilmem. Kocaman bir havuz var orada. Tabii. Bir de sizin de deneyimleriniz var aslında. Siz evet. çünkü hem uygulayan hem de bir şekilde uygulanan oluyorsunuz. Joker kavramından bahsediyor. Forum tiyatrosu içerisinde zaten kitapta da epey yer alıyor. Detaylı bir şekilde anlatıyorsunuz. Size neler oldu o süreç boyunca? Çünkü bu da büyük bir değişim, dönüşüm olsa gerek. Evet. Ben işte zaten geçen onu konuşuyorduk kadınlarla çalışırken mi feminist oldum feministim de mi kadınlarla çalışır oldum onu bilmiyorum evet. o böyle kendi içinde organik bir şekilde oluştu ee, Tabi ben çok değiştim hı hı. çünkü zaten ezilenlerin tiyatrosunda hep ezilenlerin özgürleşmesi tartışılır hı hı. bu amaçlanır olabildiğince mücadele yolları araştırılır. Ee, sorular sorulur, sorgulanılır. Ee, o dönemde tabii ben de kişisel olarak hem kendi durduğum, birey olarak durduğum noktalarda hem içinde bulunduğum topluluklar, toplum, aile, hepsini tartıştığım, ile ilgili mücadele alanlarımı genişletmeye çalıştığım e, bir dönemdi. Tabii ben e, tırnak içinde normal tiyatroda yapıyorum. E, tiyatro boyalı kuşta. Ee, o da 2000 yılında kurduğumuz feminist bir e, tiyatro grubu. 15 yıl oldu. O da hiç kolay <gülüyor> değil e, feminist tiyatroyu idame ettirmek. Hepsini bir arada yapıyor olmak herhalde müthiş bir başka mücadele alanı yaratıyordur. Yani çok çalıştığınız zaman aslında bir sürü şey ürettiğiniz zaman ve insanlarla birlikte yaptığınız zaman... O zaman herhalde bir şeyiniz yükseliyor, enerjiniz <gülüyor> yükseliyor. <gülüyor> e, o yüzden bütün ekip arkadaşlarıma da buradan e, çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, tiyatro ekip işi gerçekten birlikte gitmediğiniz sürece olmuyor. E, o yüzden normal tiyatro yaptığım için de şimdi normal tiyatronun tam ter yani eleştiren bir tarzı var. <gülüyor> e, e, Ezilenlerin tiyatrosunun. Ya ben biz onun galiba e, iki tarafını da da olumlu yanları alarak bir sentez yapmaya çalıştık. Ee, o yüzden e, yaptığımız tiyatro boyuluk için içinde yaptığımız alternatif tiyatroda, feminist tiyatroda da e, daha deneysel işler yapıyoruz tabi. Ama ezilenlerin tiyatrosundan öğrendiğimiz şeyleri kullanıyoruz. Ee, yani direkt olarak göremezsiniz Hı -hı. seyirciler olarak Hı -hı. ama çalışma yöntemlerimizden tutun provalarımıza kadar yapıyoruz. E, çok da Çünkü Boğal'da zaten arada e, yıllar içinde birkaç normal oyun yönetmiş. <gülüyor> o da bir yönetmen ve yazar. E, o yüzden e, onu harmanlamaya çalışıyoruz. Yani bir sentez yapmıyoruz ama... Çünkü bazen forum tiyatrosuyla e, ya da ezilenlerin tiyatrosuyla ifade edebildiğimiz şeyler var ya da sormak istediğimiz, seyirciye Hı -hı. sormak istediğimiz sorular oluyor. Mesela Daralan diye bir oyun yapmıştık kendi ekibimizde. 2009'da. Evet, 2009'da. Nadir kendi grubumuzda oyun yapıyoruz. Orada bir derdimiz vardı. Bir edebiyat bölümü mezunu bir kadın karakterimiz vardı, baş kahramanımız. Editör olmak istiyordu, yayın dünyasında Hı -hı. olmak istiyordu. Fakat bir türlü İş bulamıyordu, görüşmeleri iyi gitmiyordu, erkekler tercih ediliyordu ve bir sürü farklı hikayesi vardı, yan hikayeleri. Bu bizim bir problemimizdi. Hepimiz de <gülüyor> çoğumuz da edebiyat mezunuyduk, dramaturgü mezunuyuz biz çünkü. E, kendi sorunumuzu seyirciye paylaşmak ve onlara sormak istiyorduk ne yapalım diye. E, bazen böyle e, şeyler oluyor ama her, her derdimizi de, her meselemizi de, e, forum tiyatrosuyla da ezilen tiyatrosuyla da aktaramıyoruz. O zaman da Hı -hı. işte Diğer e, normal dediğimiz Hı -hı. ama o normali de biz alternatif olarak yaptığımız için ana akım tiyatroya orada ifade etmeye çalışıyoruz. O yüzden böyle bir dengeli gidiyor aslında. Hı -hı. Tiyatro boyalı kuşu da zaten biraz alternatifin alternatifi olarak tanımlıyorsunuz aslında. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani çünkü Hı -hı. alternatif tiyatro diye bir kavram e, 90'larda e, çıktı ama hani şimdi daha farklı kullanılıyor biz o 90'larda kullanılan tarzda gidiyoruz yani hani e, alternatif tiyatro yapıyorsunuz ana akım tiyatrosuna gerçekten eleştirel yaklaşmanız lazım hı hı. E, biz zaten hani başından beri oldukça eleştirel e, bakıyoruz hem metin oluşturmamızda hem sahnelmede e, hem çalışma yöntemlerimizde e, öyle bu tekniklerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Forum tiyatrosunun artık çok bilinir olduğundan bahsettiniz. Onun yanında imge tiyatrosu var. 5-6 tane teknik okuduğumu hatırlıyorum. Görünmezlik ile ilgili kısımda bazı çekinceleriniz olduğunu söylüyorsunuz. Bu lokal bir çekince mi acaba yoksa daha genel bir şey mi? Yani hı hı. ya da uygulanan en çok uygulanan yöntemlerin Bölgeye uygunluğu gibi bir şey söz konusu mu? Şimdi zaten boal ezilen entiyatörünü oluşturduğu zaman maalesef Brezilya'da başlıyor ama hı hı. Brezilya'da sürülüyor ee, Brezilya'da sürgüne vatan, evet sürgüne hı hı. gönderiliyor ve vatandaşlıktan çıkarılıyor. Sonra Güney Amerika'da işte Peru ve Arjantin'de geliştirmeye başlıyor. Oralarda da problemler yükselince yani politik baskılar yükselince Avrupa'ya geliyor Portekiz'e. Portekiz'de de sonra şanssız olduğu için Sağ Parti e, hükümete geçince. Oradan Fransa'ya geçiyor ve uzun yıllar Fransa'da bulunuyor. Ee, Güney Amerika'da ezilen tiyatrosu, işte imge tiyatrosu, forum tiyatrosunu oluşturduktan sonra Avrupa'ya geldiğinde de diyor ki Güney Amerika'da polisler sokakta. Burada polisler nerede diyor. <Gülüyor> ve fark ve, ediyor ki Avrupa'da insanların e polisleri aslında kafalarında. Yani şey polislere ihtiyacı yok. İnsanlar kendilerini e denetliyorlar ve e arzularını Yap, ...yapamıyorlar kafalarındaki polisler nedeniyle. Öğrenilmiş ve, çaresizlik oluyor biraz. <gülüyor> <piyasada. gülüyor> evet, evet. Ve kafamdaki polisler ve... E, ...polisler ve e, Arzu Gökkuşağı adlı iki tane terapatik yöntem <gülüyor> geliştiriyor. <gülüyor> e, e, görünmez tiyatroda ise e, o da bir ihtiyaçtan çıkıyor. Arjantin'de bir yasa var... Ee, o dönem e, yasaya göre Arjantin vatandaşıysanız herhangi Hı -hı. bir lokantaya gidip istediğiniz yemeği ücretsiz yiyebiliyorsunuz Hı -hı. kimliğinizi göstererek. Fakat halkın bundan haberi yok. Hı -hı. Ee, bunun üzerine bir oyun yapmak istiyorlar. Bir sokak gösterisi yapmak istiyor e, Boğal, Boğal ve öğrencileri. E, fakat tabii politik durum çok izin vermiyor. E, i̇nsanlar da diyorlar ki e, yani Boğal eğer bunu yaparsa ve politik olarak e, hükümeti, rahatsız ederse hani oradan da sürülme ihtimali hı hı. ya da Brezilya'ya geri dönme ihtimali olabilir. Birden öğrencilerinden biri diyor ki görünmez tiyatro yapalım. Bunu söylemek zorunda değiliz. Bir hı hı. lokantaya gidelim. O aynı, o mekanda. Bunu gerçekleştirelim. Ve ilk böyle bir ihtiyaçtan çıkıyor. Ve gidiyor işte bir kişi işte yemeği yiyor sonra ödemeyeceğini söylüyor vesaire. Derken tatlıya bağlanıyor hı hı. ama o sırada büyük bir tartışma oluyor. Zenginlik nedir, fakirlik nedir, e, barınma ihtiyaçlar, hı hı. işte yemek yeme ihtiyaçları falan. Yani o lokantada o sırada tesadüf eseri bulunan e, kişilerle, müşterilerle ve bizim artık hani aktif seyircilerimiz dediğimiz seyirci oyuncularla bir tartışma açılıyor. E, bu farklı farklı yerlerde e, tabii kullanılıyor yani... Ee, ...benim çok kullandığım bir yöntem değil hani Türkiye şartlarında. Hı -hı. Çünkü onu çok iyi organize etmeniz lazım. Genelde çünkü e, hep e, toplumsal olarak sorunlu, sorun, e, can alıcı bir soruna işaret ettiğiniz Hı -hı. oyunları yapıyorsunuz. Hı -hı. Öyle olduğu noktalarda da genelde e, bir polis geliyor Türkiye'de. <gülüyor> Hatta e, yıllar evvel, şimdi tam hatırlayamayacağım ama İstanbul Tiyatro festivalinde bir performans vardı. E, AKM'nin önünde, The Marmara'nın önünde, Galata'nın e, kulesinin orada i̇şte bir çift e, e, arabayla geliyorlar, duruyorlar ve kavga etmeye başlıyorlar. Hı hı. 20 dakikalık bir performans. Ben ikisine gitmiştim iki farklı yerde. İkisinde de daha dakikasında polis gelmişti. Yani öyle bir çatışma, bir durum olduğunda bizim o polisler birdenbire geliyor. Hani festival Hı -hı. yöneticileri e, orada bulunanlar hani izinlerini falan göstermişlerdi ama böyle şeyler çok hani kolay değil, çok iyi prova edilmesi gerekiyor. Hı -hı. Şimdi aslında çok görüyoruz e, YouTube'da e, yüklenen bir sürü videoda hani sosyal deney, Hı hı. Olarak denebiliyor fakat bizim görünmez tiyatr tiyatronun en önemli e, şeyi özelliği seyirciye söylememeniz. Hı hı. E, kapalı, kalmaz. kapalı kalmaz. Çünkü seyirci de sonradan seyirci o, oyuncu oldu. hissediyor evet, kendini. Evet. Ki hani Türkiye'de de öyle bir örneğin içinde bulunmuştum ben. Ben de bilmiyordum görünmez tiyatro olduğunu. Çok büyük olaylar çıkıyor. Ben de istemem. Hani öyle bir deney, <gülüyor> deneymiş yani deney e, faresiymişim gibi e, hareket edilmesini Ama hani sosyal deneyler falan yapılıyor. Onunla karıştırmamak lazım. Ama çok da e, etkili bir şey. Bence aslında çaklırmadan hepimiz kullanıyoruz. Evet. Özellikle Gezi'den sonra yaptığımız bir sürü <gülüyor> performans, bireysel performans ya da toplu olarak yaptığımız birçok performans. Aslında onlarda birer görünmez tiyatro örneği. O yüzden şey değil. İlginç bir şekilde bir Belçika'da Boğal'a yapılmış olan bir görünmez tiyatro var. <gülüyor> Fark etmemiş mi? Fark edememiş tabii çünkü... Bir atölye yapmışlar işte o yüzden biraz kusur e, sorunlu görüyorum Hı -hı. ben. E, atölyenin sonucunda da bir oyun oynanacak işte o sırada da e, Belçika'daki bütün sürülmüş sürgünde olan vesaire işte yazarlar sanatçılar falan da çağrılmış işte. Hı -hı. Tam oyun başlayacak polis gelmiş e, ve Boğalı götürmek için e, ve büyük bir olay çıkmış e, tabii ne yapacaklarını şaşırmışlar avukatlar gelmiş sahne <gülüyor> arkasında kuliste. Ee, tabii derken geçmişin üzerine de polis gelmesi meselesi evet, çok canavcı. Oyundan kimse vermek istemiyor bu alı Belçika'da zaten ee, ne yapacağız ne edeceğiz bir, orada bir kanun varmış bir odada olursa o odaya giremiyormuş polis hmm. işte bir sürü şeyler yapmışlar ee, tabii cep falan yok o zamanlar yani cep telefonuyla iletişim vesaire yok ee, derken sonradan anlaşılmış ki bir başka bir grup varmış tiyatro grubu. Boğalla böyle bir görünmez tiyatro örneği yapılmış. Çünkü aramışlar işte bütün polisleri. Hı -hı. Bir polisi arıyorlar. İşte bölge polisini diyorlar ki biz şey göndermedik. Devriye falan göndermedik. Hı -hı. Öbürünü arıyorlar falan. Hani bu da biraz böyle bizdeki tabiriyle hani eşek şakası olmuş tabii. Hani bu tür şeylerde hani amacınızın ne olduğu çok önemli. Hı -hı. Yani eğer biz cinsiyet eşitsizliği ile ilgili bir derdimiz varsa hani ya da işte bu son feministlerin e, yaptığı gibi e, toplu taşıma araçlarında erkeklerin bacaklarını hı -hı, açarak hı -hı, oturması hı -hı. gibi. Hani böyle dertlerimiz varsa neye hedeflediğimizi bilmemiz lazım. Yoksa hani böyle korkutma etme. Hani farklı anlamlara gitmemesi gerekiyor. E, zor zamanlarda geçirmiş tabii o anda babal. Evet. O yüzden biraz çekincelerim var tabii. Anlaşılabilir de farkındalık yaratmak adına karmaşa yaratmaya müsait bir durum. Bir Ve de, korku. Evet yani. hem de korku. Yani yine mi sürüyeceğim diye koca bir meselin içine sürüklüyor belki onu. Bir başka parantezde ki kimin sorduğundan emin olmamakla birlikte söylediğinden, ezilenlerin tiyatrosundan bahsederken bu tiyatronun uygulandığı toplumun belli bir bilinç düzeyinin üzerinde olması gerektiğini söylüyor. Belki bu bahsettiğimiz işte farkındalık ve kandırmaca meselesini birleştirecek bir zemin, böyle bir zemin mi acaba? Evet, aynen öyle. Bilinçlilik dediğimiz şey aslında e, tamamen, demin anlattığım şey, neyi amaçlıyorsunuz? E, Toplumdaki hangi sorunu çözmek istiyorsunuz? Amacınız ne? Varmak istediğiniz yer ne? Hangi ideolojiyle gidiyorsunuz? Yani e, Julian boal oğlunun çok güzel bir şeyi var. Hani kapitalizmi anlamadan, e, bahsetmeden işçi haklarından bahsedemeyiz. Yani hı hı. patriyarkadan bahsetmeden kadın erkek üzerindeki ilişkiyi şey, e, çatışmayı anlatamazsınız. O bilinçlilik olması gerekiyor. Onu söylüyorlar. Hı hı. Yani şöyle bir handikapta var. Tam kadın erkek eşitsizliğiyle ilgili toplum ya da toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili bir oyun yapmaya kalkıp hı hı. sonradan e, aslında patriyarkanın tuzağına düşmeyin. Çünkü e, tam evet. da bu bilinçlik düzeyi dediğimiz orada da aslında halkın değil ama e, kolaylaştırıcı diyoruz ezilen entiyatrosu atölyelerini hı hı. düzenleyen ve joker diyoruz. Joker de seyirciyle oyuncu arasındaki ilişkiyi kuran e, kişi Onların aslında biraz daha yönlendirmeleri hı hı. gerekiyor. Çünkü hı hı. bir tuzak tabii ki patriyarka dediğimiz, kapitalizm dediğimiz, militarizm dediğimiz, milliyetçilik dediğimiz söylemler çok güçlü söylemler ve onların çok güzel tuzakları var. O tuzaklara düşmeden, onları tekrar tekrar üretmeden aslında bu yöntemi kullanmak lazım. O zaman çünkü özgürleşmeye, mücadeleye hı hı. doğru gidebiliyoruz. Evet, tiyatro tiyatrosunu yaparken aynı kısmı. E ...çukura düşüp diyeceğim, ezilmenin tekrar kendi kendini üretmesinin endişesi aslında. Aynen, aynen. Evet, toparlayalım isterseniz. Bu arada Şale Karabekir Türkiye'de Kadınlarla Ezilenlerin Tiyatrosu... ...Feminist Bir Metodolojiye Doğru başlıklı kitabını konuşmaya çalıştık. Kabahatlarıyla diyelim vaktimizi elverdiğince. Mayıs ayı içerisinde Agora kitaplığından çıktı. Bu kitap edinmek mümkün, tavsiyede edilir, nacizane. <gülüyor> Ee, bu kitap da ana bölümde Ok Toplum Merkezi'nde yaptığımız çalışmaları anlattım. Hı hı. Ee, aktarmaya çalıştım ve incelemeye çalıştım. Ee, ama daha sonra yaptığım çalışmalar da var. Ee, hatta birçok çalışma var. Sadece kadınlarla değil, karma gruplarla, aktivistlerle birçok grupla. Onlardan da kadınlarla ilgili olanlardan üç grubu seçtim daha sonra yaptığım çalışmalar hem onları anlatıyoruz hem orada söyleşiler katılımcı birkaç arkadaşla söyleşiler var hı hı. orada da tartışıyoruz aslında neler yaptık ne yapmamız gerekirdi şimdi ne durumdayız nasıl yaparız bunları diye yani aslında hem kitap hem teorik hı hı. hem bir yandan pratik hem Katılımcıların Hem akademik hem katılımcıların sözleri var. Bu da önemli bir şey çünkü bu bütün deneyimi aktarmaya çalıştık. Ama diyoruz işte bu bir başlangıç. <gülüyor> Mücadeleye devam ediyoruz. Çalışmaya <gülüyor> devam edeceğiz. Üretmeye ve mücadele etmeye karşı çıkmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum Cale Hanım. Tekrar görüşmek üzere belki sonrasında bu atölyeye katılan ya da bu meseleye katılan o hanımefendilerin şu anda ne yaptığına dair başka etkinliklerde konuşuyor oluruz. Evet, ellerinize sağlık.